Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere mesut ve bahtiyar olarak ulaşmayı nasip eylesin cümlenize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize alemlere rahmet olarak Allah tarafından gönderilmiş Allah'ın elçisi, peygamberlerin serveri, Hatem'in Nebi'yi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sözleri hepsi kıymetlidir. Çünkü o وَمَا يَنْتِكَ وَاَنِ الْهَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنْ buyurulmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözlerine hadis-i şerif deniliyor. Beşer sözlerinin en kıymetlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözüdür. Bu sözlerin içinde bir de ilahi hadisler veya Kutsi hadisler denilen bir bölüm vardır Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri içinde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şeriflerde allah Teala Hazretleri size şöyle buyuruyor. Yani Allah'ın bizden istediği, bize buyurduğu bir tekun konuları anlatıyor. Yani Allah'tan rivayet ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in söylediği efendim, söz olması bakımından özel bir, e, güzelliği vardır. Hadis-i şerifler içinde müstesna mevki vardır. Hadis-i kutsilerin. Ben de seyahatlerimde yanıma birkaç kitap alırım. Hatta çantam e, kolumu ağır kadar ağır da olur bazen. Birkaç kitap derken biraz da ölçüyü kaçırıyorum galiba. Fazla kitap alırım. Bu sefer de e, kutsi hadislerden kitaplar almıştım yanıma. Hadis-i şeriflerden birkaç tanesini size nakletmeyi uygun gördüm. Çünkü Peygamber Efendimizin sözüdür ama Allah'tan rivayet edilerek onun Allah şöyle buyuruyor diye söylediği sözler de çok güzel sözlerdir. Bizim için de önemli bu halde olması. İmam Müslim diye bir büyük hadis alimimiz vardır. Nisabur şehrindendir, Horasan diyarından. O kitabını yazmış, Sahih isimli kitabı çok önemli bir eserdir. Buhari'den sonra en önemli kaynak kitaplardandır. O rivayet etmiş An-ebi Hureyre'de. Ebu Hureyre radıyallahu ahten. Bu Ebu Hureyre radıyallahu aht de ashab Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mescidinde Resulullah Efendimiz Medine-i Minevere'ye geldiği zaman bir müddet Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evinde kaldı. Kimdir bu Ebu Eyyub el Efendimiz radıyallahu ahten. Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan mübarek, biraz da akraba oluyor anne tarafından. Kimdir? İstanbul'u fethetmek için gelen Arap ordusunda cihat için bulunup da orada vefat etmiş, şehit olmuş olan Efendim bir zat-ı muhteremdir, büyük sahabidir. Ebu Eyyub el-Ensari diyoruz. İstanbul'un bir semtine ismini vermiş, Eyüp Sultan semti diye anıyoruz. Efendim? Ee, tabi bir müddet onun evinde kalmıştı biliyorsunuz peygamber efendimiz ondan sonra hemen bir mescit bina etti çünkü mescit müminler için sosyal hayatın merkezidir can noktasıdır en önemli yeridir her şeyden önce müminlere mescit lazımdır Hani bu yayla olur mezraa olur köy olur herhangi bir yerleşme yeri eğer beş aile bir yere yerleşmişse orada ezan okumak, kâmet getirmek, cemaatle namaz kılmak gerekir. Eğer onlar böyle yapmazlarsa şeytan oraya hakim olur buyuruyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun benim inlemeli dediği gibi Mehmet Akif rahmetliğinin ezanlar çok önemli ve bir yerde beş kişilik bir birikim oldu mu orada ezan ve kâmet gerekiyor. Tabi Peygamber Efendimiz de hemen Medine-i mescidi saadetini yaptırmış. Biliyorsunuz, devesinin yollarını tutup herkes evine misafir etmek istemiş. Buyurmuş ki, siz onu serbest bırakın, o vazifelidir. Ne yapacağını biliyor. Peygamber Efendimiz'in devesi bile bir başka deve. Yani nereye oturacağını biliyor. İlk önce bir yerde oturmuş, deve çökmüş. Yani ıkmak diyoruz, çökmek diyoruz. Deveyi görmüş olanlar bu kelimeleri bilirler. Bilmeyenlerde de öğrensinler. Efendim sonra kalkmış. Ondan sonra biraz daha yürümüş Ebu Eyyub el Ensari Halil İbn Zeyd Hazretlerinin şu Eyüp Sultan Semdüt'ün medarı iftarı büyüğümüz, başımızın tacı, efendim Mihmandari Peygamberi Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin evin önünde durunca orada misafir olmuş Peygamber Efendimiz ama ilk durduğu yer de mescidin olacağı yer Orada Mescid-i Nebevi bina edilmiş. Şimdi hacca gidenlerin Mescid-i Nebevi'de çok rahmet ettikleri bir bölümü vardır. Direkler beyaz mermerle kaplanmıştır. Efendim, işte orası Mescid'in ilk asli yeri. Peygamber Efendimiz'in kabrinin olduğu yer de Peygamber Efendimiz'in Hz. Ayşe Validemize ait olan hücresidir. Orada vefat ettiği için vefat ettiği yere defnedilmiştir. O da mescidin yanı oluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in şu anda kabrinin bulunduğu yerde hemen kapısı mescide açılan hücreyi saadetlerden birisi olmuş oluyor. Ee, bu mescidin arkasında bir de sofa vardı. Sofa biliyorsunuz işte böyle direklerde gölgelik yapılmış, tutturulmuş gölgelendirilmiş kısım demektir. Evlerin arka taraflarında böyle gölgelik yerleri vardır. Orta yerlerinde. Peygamber efendimizin evi mescide bitişik. Kapısı mescide açılıyor. Mescide girer, namazı kılar. Sonra evine giderdi. Ashab-ı sofla da evi olmayıp da Efendim mescide sığınmış olan mübarek gariban sahadelerin oturduğu yerdir. Geceleri orada yatarlardı. Ashab-ı sofla sayısı 70'ten 400'e kadar yükseldiği olurdu ashabı sofraya efendim bunlar bazen peygamber Efendimiz yanlarına gelirdi de sabaha kadar şahane güzel tatlı feyizli sohbetlerle sabah namazına kadar otururlardı. Gündüzleri sayısı çoğalıyor. Tabii evi barkı olanlar da geliyor. Geceleri evi olanlar evine gidince garibanlar da sofrada kalıyorlar. Ashabı sofranın yeri de Mescidin ebvidi türbenin arkasına rastlar. Oraya da ârifler çok rağbet ederler. Orada çabuk dolar ve sıkışık olur. Mescide gidenler bilirler. İşte bu Ebu Hüreyre radıyallahu a efendim o mescidin ashabı sofra e, diye anılan müdavimlerinden orada kalanlardan bir sahabidir. sahibi celildir radıyallahu a Allah şefaatine erdirsin. Evet. Peygamber Efendimiz'in hicreti sırasında aşağı yukarı 20 yaşlarındaydı. 57 veya 58 yılındayken hicretten bu kadar yıl geçtikten sonra 78 yaşlarındayken vefat ettiği kaydediliyor kitaplarda. Nesiyle meşhur? Çok hadisi şerif rivayet etmesiyle meşhur Ebu Hureyre. Demişler ki bu kadar sahibi Ebu Hureyre, bu kadar hadisi şerifi niye rivayet etmiş? O da gülmüş, gülümsemiş herhalde. demiş ki, e, Mekkeli muhacir kardeşlerim çarşı pazarda geçimini temin etmek için çalışırken, Medineli ensar kardeşlerim de hurma bahçelerine bakıp da efendim ziraatle meşgulken ben de Resulullah Efendimizin dizin dibinde durdum. Hadis-i şerifleri çok öğrendim. E, çok sıkıntı çekmiş bir menkabesini nakledi vereyim size o zamanki insanların çektiği sıkıntıları bilin diye bir gün o kadar o kadar acıkmış ki bu Ebu Hureyre radıyallahu anh, günlerce aç kaldığı için çare aramış yiyecek yok zaten bölge efendim, yiyecekleri tahrip edici sıcak bir yer yani unlar kurtlanır hurmalar kurtlanır bir şey dayanmaz mahsul az böyle bir yer sıcak bir yer efendim Hureyre Bekir radıyallahu anh'ın evine gitmiş. Kapıyı çalmış. Ya Eba Bekir ben Kur'an-ı Kerim bir okuyayım bir dinle bakalım. Acaba nasıl okuyorum demiş. Okumuş. Ebu Bekir radıyallahu anh güzel okudun ya Eba Hüreyre demiş. Güzel. İsmi Abdurrahman. Abdüşemz imiş de Peygamber Efendimiz ismini değiştirmiş. Kötü isimleri Efendimiz değiştirirdi. Abdüşemz güneşin kulu demek. Güneşin abdi demek onu değiştirmiş tabi o müşrik ismi değiştirmiş Abdurrahman yapmış Ebu Hüreyre'nin ismi Abdurrahman'dır radıyallahu anh çıkmış yanından tabi maksadı neymiş bir eve gidilince ev sahibi misafire ikram eder diye düşünmüş Kur'an okuyacak da Ebu Bekir radıyallahu anh bir şey ikram edecek ama evde bir şey varsa ikram edilir ya yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen evine gelirdi ve sorardı ev halkına bir şey var mı yiyecek ''Yok ya Resulallah'' derlerdi. Ben de zaten oruç tutmaya meyilliydim, oruç vereyim derdi. Peygamber Efendimizin halini biliyorsunuz. Efendim, Ebu Bekir Sıddık zengin insandır. Mekke'nin zenginlerinden de ama bütün zenginliğini Allah yoluna verebilmiş bir insandır. Bütün varını verebilmiş, hasıra sarınabilmiş bir insandır. Sıddıkiyet makamındadır. Cömertliği de sıddıkiyet makamında olmuştur. Herhalde yanında bir şey olmadığı için misafire bir şey vermemiş. Ebu Hureyre umduğunu bulamadan çıkmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evine gitmiş, kapıyı çalmış. Ya Ömer sana biraz Kur'an-ı Kerim okuyayım, bakayım doğru mu, yanlış mı dinle demiş. Ona da Kur'an-ı Kerim okumuş, o da dinlemiş. Doğru demiş, bir yanlışı yok. Oradan da çıkmış. Diyor ki, yani Ebu Bekir benden iyiydi ama Ömer'in anlaması lazımdı. Yani benim ondan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi bildiğimi anlaması lazımdı. Benim ona Kur'an okuyuşumun altında başka sebep araması lazımdı. O da bir şey vermedi diye. Tabi oradan da çıkmış. Belki onda da yoktu. Yani o da anlar idi herhalde. Ve misafire ikramın faziletini bilen kimseler tabi. Tabi yolda açlıktan gözleri kararmış, kenara yığılmış Ebu Hureyri radıyallahu ah, Bilmiyorum açlıktan siz hiç gözleriniz kararıp bir kenara yığıldınız mı? Fakat Resulullah'ın ayak seslerini duyunca ve kokusunu duyunca ki Resulullah Efendimiz bir sokaktan geçti mi, oradan o koku ok, ok, gitmezdi. Başka geçenler buradan Resulullah geçmiş diye de. Bakmış ki Resulullah geliyor, canına can gelmiş, ayağa kalkmış Resulullah'a Resulullah Efendimiz şöyle göz ucuyla bakmış. Ya Ebu Hüreyre düş peşime gel bakalım diye işaret eylemiş. Ebu Hüreyre Peygamber Efendimizin peşinden mescidi şey, hane-i saadetine gitmişler Peygamber Efendimizin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına sormuş. Bir şey var mı? Ya Resulullah birazcık süt var tasın içi de. Verin bana. Vermiş evdeki hanımları kimse efendim Peygamber Efendimiz'e Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a tası sunmuş. Küçük bir tas, içinde biraz süt var. E, Ebu Hüreyre içmiş, bırakmış. Biraz daha iç buyur. İçmiş, bırakmış, biraz daha iç. O kadar içtim ki diyor Resulullah ısrar ettiği için o kadar içtim, o kadar içtim ki karnım düz oldu diyor. Yani bizim gibi efendim, şişmemiş karnı da çok çukurmuş. Demek ki o kadar içmiş ki düz olmuş ee, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın tabi böyle sıkıntılar çekmişler ama bu bir imtihan. Muhterem kardeşlerim. Zenginlik de imtihan, fakirlik de imtihan bu hayatta. Sıhhat de imtihan efendim. Hastalık da imtihan sonra ne olmuş Ebu Hureyre radıyallahu anh söyleyeyim. Efendim Hz. Ömer zamanında Emirül müminin Hazreti Ömer el-Faruk zamanında, zamanında Bahreyn valisi olmuş. Buyurun. Ashab-ı Sofka'dan birisi Bahreyn valisi olmuş. Sonra Mekke kadısı olmuş efendim, e, Hazreti Osman zamanında. Çünkü bilgisi yüksek. Dini ahkamı fıkı biliyor. Sonra Muaviye zamanında Medine valisi olmuş. Vebanullah Aleyhim Ecmain 5874 hadis rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den Bayağı büyük bir rakam. Yani Müslim'in hadisi şeriflerinin tamamı 3000. Bu yani bir kitaptan fazla hadis rivayet etmiş oluyor Ebu Hüreyre. Ama neden? Resulullah'ın dizinde durduğu için, can kulağıyla dinlediği için ve bir de yazmış. Yazmış kendisi, hatırında kalsın diye ezberlemiş, yazmış. Kendisinden pek çok kimse de hadis-i şerif almışlardır. Böyle büyük bir zattır, efendim, 78 yaşında da ahirete irtial eylemiş. Allah şefaatine eylesin, nail eylesin bizleri, cennette buluştursun. Efendim, e, bu e, rivayet ediyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona salatü selam olsun. Resulullah peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. İnallaha teala yakulu Hiç şüphe yok ki muhakkak ki Allah Teala Hazretleri şöyle buyurur demiş efendimiz. Allah Teala Hazretlerinin ne buyurduğunu bize nakletmeye başlamış peygamber efendimiz. Bu bilgiyi nereden alır? Allah Teala Hazretleri doğrudan doğruya peygamber Efendimizin gönlüne ilham ederdi. Başka efendim rüyada gösterildi. Peygamber Efendimizin rüyaları rüy başka rüyalar gibi değildi. Aynen çıkardı. Ne buyurmuş? Yekulü yevmel kıyameti. Kıyamet gününde şöyle buyuracak diyor. İstikbale ait bir bilgiyi Peygamber Efendimiz naklediyor. Yebne Adem. Ey Ademoğlu. Yani biz Hz. Adem'den türemiş bir varlıklar olduğumuz için insanlar Adem oğulları diye anılıyoruz. Beni Adem diye anılıyoruz. Rabbimiz de bize öyle hitap edecek. Mahşer gününde, kıyamet gününde Yebne Adem, ey Hz. Adem'in oğlu olan insan kişi Ben hastalandım da beni ziyarete gelmedin Kale Ya Rabbi Kefe eudüke ve ente Rabbul Kula diyecek ki şaşkın Ya Rabbi sen alemlerin Rabbısın ben seni nasıl ziyaret ederim yani sen hastalanmasın ben seni nasıl ziyaret ederim öyle bir şey bahis konusu olamaz anlayamadım bu sözün manasını. Kale ema alim te abdi fulanen ema alim te ennekeler deniyor indehu ey kulum bilmedin mi ki benim kulumdan filanca dünyadayken, hani arkadaşın tanıdığın filanca şahısın hastalanmıştı da sen onu ziyaret etmemiştin ya bilmez misin ki, bilemedin mi ki o zaman sen, sen onu eğer ziyaret etseydin hasta olduğu zaman beni onun yanında bulacaktın, beni ziyaret etmiş olacaktın. Bir insanın bir insanı ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir bir vesiledir. Sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan bir insan ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir başka hadis-i şerifte müjdeleniyor. Bir Müslüman bir başka Müslümanı Allah rızası için hasta iken değil de sıhhatliyken bile ziyaret etse vecibet muhabbeti. Allahu Teala Hazretlerinin muhabbeti vacip olur ona. Yani Allah muhakkak onun sebebi yani hem kullar arasında muhabbet oluyor, hem de kulu Allah seviyor. Bu ziyaret güzel. Hem de hasta ziyaretinin faydası nedir? Hastanın duası makbul olduğu için hasta Allah razı olsun dedi mi? Allah razı olur. Biter iş. Hastanın duası makbuldür. Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz diye buradan hemen çıkartıyoruz bu hadis-i şeriften ve biz bir hasta kolu ziyaret ettiğimiz zaman Allah'ın ondan hoşnut ve razı olacağını anlıyoruz ve sanki Allahü Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmış dergah-ı uluhiyetinde sanki onu ziyaret etmiş gibi bir güzel makam kazanacağımızı anlıyoruz. Hadis-i şerifin devamı. Yedne adam istat antuke velem tut imni Ey kulum, ben senden yemek istedim, sen bana yemek de vermedin dünyada. Kale, Ya Rabbi kefe ut'imuke ve ente rabbul alemin. Ya Rabbi, ben senin nasıl yemek ikram edeyim, yedireyim sana. De, sen alemlerin Rabbısın, ben bir aciz, naçiz kulum. Kale, Ema alimte ennehu isted'ameke abdi fulanın felem tut'imhu. Ema alimte enneke lev et'amtehu leveccette zalike indi. Hani hatırlamıyor musun dünyadayken kulum filanca sana gelmişti, bana biraz yemek ver demişti. Açlık var, kıtlık var, yoksulluk var. Hani senden yemek istemişti de, sen de ona yemek vermemiştin ya. Bilemedin mi ki sen eğer ona yemek verseydin, bunu benim yanımda bulacaktın. Yani ona yemek verseydin, bunun mükafatını buradayken, buraya geldiğin zaman alacaktın ey kulum. Boşa gitmeyecekti bu yemeği. Niye vermedin? Verseydin sanki ben senden yemek istemişim, bana ziyafet çekmişsin gibi, alemlerin Rabbi'ne ikram etmişsin gibi sevap kazanacaktın buyurdu. Buradan da aynı şeyi anlıyoruz. Demek ki biz kulları iyilik yaparsak, ziyafet verirsek, açları doyurursak efendim, demek ki aslında Allahu Teala Hazretleri Bunu çok seviyor kendisine yapılmış bir ikram olarak kabul ediyor sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri Saf Suresinin sonunda Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellez ilâmenu kûnû ensarallah Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Bize böyle emrediyor allah Teala Hazretleri. Allah'ın ensarı, yardımcıları olun. Ensar, yardım ediciler demek. Haşa kün mahaşa kün mahaşa Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Yok. Kaderi mutlaktır. Ne derse olur. Kün, şey kün. Ol derse olur. Ol dediği bir kere var olduğu cihan. Olma derse mahvolur Ol dem Yaşayan onun hükmüyle yaşıyor. Ölen onun hükmüyle ölüyor. Olan onun efendim iradesiyle oluyor. Olmayan da istemediği için olmayan ne dilerse o olur ama ne diyor Allah Allah'ın yardımcıları olun ey müminler diyor kendisi yardıma muhtaç değil ama demek ki Allah'ın dinine yardım edildiği zaman bu yardımı kendine yardım gibi bir şerefle şereflendiriyor o rütbeyi veriyor kullarına ne kadar güzel ve devam ediyoruz hadisi şerife Yerne Adem İstes kaytuke felentusqini. Kale ya Rabbi kiirfe es kıge ve ente Rabbul Alemin. Kale istes kayke abd-i furanim felentusqih. Ema alinde enneke lev saqaytuhu levecet zalike indiy. Ve vahum Evet kulum ben senden bir kere de su istemiştim. Sen bana su da ikram etmemiştin, vermemiştin. O yine diyecek ki ya Rabbi ''Ben seni nasıl e, su ikram edeyim, su vereyim, su ki sen alemlerin Rabbısın?'' buyuracak ki Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde okula ''Senden bir kulum su istemişti de sen ona su ikram etmemiştin. Bilmez misin ki bilmedin mi ki eğer sen ona su ikram etseydin bunun sevabını karşımda bugün.'' alacaktım, bulacaktım buyurmuş. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, işte bizim Allah rızası için efendim yaptığımız bütün amellerin, ibadetlerin efendim böyledir durumu. Evet, evet, evet bir kula bir şey veririz ama Allah onu büyük sevapla tarif eder. Bir yemek ziyafet veririz, bir açı doyururuz, Allah onu böyle tarif eder. Bir yiyecek veririz, giydiririz. Allah onu böyle taltif eder. Bir bardak su ikram etsek onun bile faydası var. Hani bir hurma ile bile olsa efendim böyle bir oruçluya ikram etmek konusunda hadisi şerifleri duymuşsunuzdur. Onun için sevgili kardeşlerim hani Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü, Yunus'u çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Onun için sohbetlerimde ondan bir şeyler anlatıyorum. Hatta içimden geçiyor ki Yunus'un divanını elime alsam, şiirlerini karşıma koysam, her gün bir şiirinden vaz versem diye hatırımdan geçiyor. Çok hoşuma gidiyor Yunus. Bir söz söylemiş, çok hoşuma giden bir söz o da. Diyor ki, dürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir. Bin Kabe'den yeyirektir. Bir gönül imareti. Ne demek? Bazı kelimeleri eski Türkçe olduğu için bilinemeyebilir. Dürüş, kazan, ye yedir. Kazanmak, yemeği, yedirmeyi biliyoruz. Dürüşmek ne demek? Dürüşmek, gayret etmek demek. Dürüş, kazan, ye yedir. Ey insan diyor Yunus Emel şiirinde. Sen dürüş yani gayret et. Yani tembel olma. Yani çalış. Kazan, dükkanından, ziraatinden, sanatından bir şeyler kazan tamam mı? efendim bir üretim ortaya koyuyorsun, bir emek sarf ediyorsun bir iş üretiyorsun, hizmet yapıyorsun, Amelilik bile olsa tabi oradan bir kazanç olacak dürüş kazan kendin kazan ye, hem kendin ye kimseye muhtaç olma tilki gibi aslanın avının artıklarını yalayacağına aslan gibi kendin avcı ol efendim kendin ye efendim başkasına da dürüş kazan ye, yedir Başkasına da yedir. Bir gönül ele getir. Yedirmekten de maksat nedir muhterem kardeşlerim? Gönül kazanmaktır. Bir gönül kazan. Bir gönül ele getir. Birisinin hayır duasını al. Böyle diyor Yunus Emre ki çok önemlidir. Efendim, ne buyurmuş? Büyük bir söz söylemiş arkasından. Bin Kabe'den yeyrektir. Bir gönül imareti ye. ...kelimesini biliyoruz. Bu bundan yeğdir... ...daha iyidir manasına. Yeyerek ...daha iyi demek. Bin Kabe'den... ...yeğrettir. Yani bin tane... ...Kabe'den daha iyidir... ...bir gönül imareti... ...bir gönülü imar etmek. Yani Kabe... ...tamir edilse bir sevap kazanacak... tabii bir insan. Sevabı var. Ama bir gönül... ...tamir edilse kırık bir gönül... ...yıkık bir gönül, mahzun bir gönül... ...üzgün bir insan, yoksul bir insan... Gönlü tamir edilse, yani gönlü yapılsa, hoşnut edilse, sevindirilse, Allah razı olsun diye duası alınsa ne olur? Bin Kabe'den daha iyidir diyor. Bu söz biraz iddialı geldi size ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevgi dolu gözlerle o güzelim Kabe'yi müşerrefeye baktı da dedi ki ne kadar mübarek bir yersin, ne kadar güzelsin ey Kabe, ne kadar heybetlisin, ne kadar kıymetlisin ama dedi. Peygamber Efendimiz kendisi. Vallahi Allah'a yemin olsun ki, müminin gönlü Allah'ın indinde senden daha kıymetlidir dedi. Kâbe'yi ne kadar seviyoruz. Hacer-i öpmek için nasıl izdiham oluyor? Kâbe'nin etrafında nasıl melekler gibi dönüyoruz, tavaf ediyoruz? Nasıl Kabe'yi ziyaretten mutluluk duyuyoruz? Anlayın. E, böyle böyle bir benzetme niçin yapılıyor muhterem kardeşlerim bilinenden bilinmeyen anlaşılsın diye bir şeyin güzelliğini anlatmak için ne yaparız bildiğimiz bir güzelle mukayese ederiz mukayese efendim karşılaştırma bir şeyin kıymetinin ortaya çıkmasına sebep olur Kabe kıymetli mi elbette çok kıymetli çok mübarek çok güzel mübarek olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor çok kıymetli bir yer ama bu güzel kıymetli şeyin güzelliğini ortaya koyduktan sonra oradan bir başka mukayeseyle bir başka güzel hüküm çıkartıyor dinimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde müminin gönlünü yapmak kabeyi tamir etmekten de daha güzel. Aksini söyleyelim biz bu sefer. Hani efendim aksiyle meseleyi bir de tersi ihtimali düşünerek ortaya koyalım sevgili kardeşlerim. Gönül yıkmak nedir? Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibi korkunç bir şeydir. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibidir. O halde içinizde kim vardır? Yani ister namaz kılsın ister kılmasın. Hani kusurlu Müslüman oluyor, eksikli oluyor ama elini kalbine koyuyor. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Açık hanımları görüyordum ben İstanbul'da gülerek şey yapıyorum. Açık mini etekli, efendim bilmem ne otobüse binecek Bismillahirrahmanirrahim filan diye e, gülüyorum madem böyle Allah'ı biliyorsun besmele çekiyorsun ne be kadar. yani başını da bu miniyete ne oluyor filan yani Allah'ın emrine uysana filan diyorum ama bir taraftan da şöyle bakalım ki yani mümin besmelesiz iş yapmıyor açık da olsa belli olmuyor yani dini vazifelerini ihmal edenler varsa tabi bu ihmali hoş görmüyoruz ikaz ediyoruz. Bunları bırakın diye tavsiye ediyoruz. Çünkü dünya fanidir ve ahiret bakidir. Ahirete hazırlanmak lazım ama aziz kardeşlerim yani hiçbiriniz ben tahmin etmiyorum ki eline kazmayı alıp Kabe'ye vurmak istemez. Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim'in yere konulmasına bile razı olmaz. Yerde bir efendim, ayet olsa onu öpüp başına koyarız biz. Başımıza koyarız. Böyle bir hürmet vardır bizim milletimizde. Böyle bir sevgi vardır dini konulara. Kabe'yi hiç çıkmayız da, kazmak üzere Kabe'ye saldırmayız da, niye birbirimizin kalbini kırarız? Bu sorunun cevabı verilmez ama bir şey yapılır, ne yapılır? Bundan sonra tövbe yarattı, kimsenin kalbini kırmayacak Gönül yapmaya çalışacağım. Böylece kullanın gönlünü yaparak senin rızanı kazanmaya çalışacağım Ya Rabbi denilir. Allahu Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Eğer bizim üzerimizde sizin üzerinizde Allah'ın sevmediği haller varsa, sıfatlar varsa, durumlar varsa bunlardan Allah cümlemizi kurtarsın. Sevdiği haller ile hallendirsin. Sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın, sevdiği güzel amelleri işlemeye muvaffak eylesin, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği kullarla dost eylesin, sevdiği kul eylesin, sevdiği razı olduğu bir kul olarak huzuruna varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Amin. Eslam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.